Selep Müslümanlar. Huzurlu cemaat, emniyet vadeden bir cemaat, ahlak ve ardiyeyle takalluk olan cemaattir. Cemaatimizde Kur'an adına gördüğümüz bu tür arzalar ar ar aynı zamanda huzurlu davuk götürücü, ikminar davuk götürücü, zahareti davuk götürücü, evliyeti davuk götürücü mahvettedir. Evvela cemiyetimizin bir kısım ailelerine evrakikten temizlenmesi, Cenab-ı Hakk'ın övdüğü medesliği ve Kur'an ile bize derman ettiği ailek ile bu çakalık olması Bu ailek ile bir cemaat, yerine gökteki cemaatin icdadıdır. Ve Allah'ın yüzünde matbaatın azarıdır. Allah, Allah kâinat izanını o cemaat için devam ettirir. Ve böyle Böylesine salih bir cemaati meydana getirmek, bu salih cemaati nefs böyle bir cemaatten sahip olmak, bu mevzuda ciddi gayret içinde bulunmak, etrafımızdaki arızaları gidermek suretiyle, cemaatinizde vaallar işi meydana getirmek suretiyle, bu zahsı zahsı cen arsı ördaya etmeye çalışacağız. Bunu biz sahip, bu bizleri muhatap bir yönüdür. Vazifeyi yaparken başkalarının kusurlarıyla uğraşmak, başkalarının kusurlarını sevdişli Kusurları kusurlarını halkın arasında baş etmek, vazife yapma esnasında bu bizim iflatımızın ifadesidir. İnsanımıza karşı vazife daha maliyel bulacaktır. Her kar kendi insanına karşı bu türlü vazifeyi yapmakla birçok ve fakat bu vazifeyi yaparken aynı zamanda başkalarının ırzıyla, namusuyla, haysiyetiyle oynamamakla da mükelleftir. Onları kendi özü haysiyeti ve namusu gibi hassasiyetle korumakla da mükelleftir. Bu da meselenin diğer yönüdür. İşte bu anlayış içinde, kusurların ortaya çıkmamasına dikkat ederek, şahısların mahcup olmamasına dikkat ederek, hızlı haysiyet meselesinin fahimal olmamasına dikkat ederek Müslümanlığın haysiyetini ve Müslüman cemaatın haysiyetini korumakla mükellefiz. Buna sırası müstakim ifadesi diyoruz. Bu istikamette bir anlayış diyoruz. Vazife ve yapılacak ama Müslümanların gizli ahvali ve vazifeden de dur olmayacak müminler. Seyir dina Hz. Ömer Şam'a Ebu Cender'e mektup yazıyor. Ebu Cender'in bir kızım şeyler karıştırdığı şahiyatı kulağına geliyor. Bir mü'mine düşen vazife işte defa Hazreti Ömer gibi bu işimi dinlemek, var mı, arkası geliyor mu, hakikaten bu cedü kudu bahis mu? Var bana dinledi, Hz. dinlediği gibi. Saad-i i̇bn şikayet edenleri de dinlemiştir. Selman-ı şikayet getirenleri de dinlemiştim, Amir i̇bn şikayet edenleri de dinlemişti. Ebu Cender'den şikayet getirenleri de dinledi. Vakti şikayetler şikayette maddi ediyor, birinci daha oldu. Onlar meseleyi etmeyecek şekilde şu şekilde bir name yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim inna vel kitab Amin. Tanzilü kitab-ı min Allah-ı Aziz-i Alim. Gafir-iz-zünb ve kabir-it-tevbe. Şedid-ül-iqabid-it-sul. Sadık Allahu Azim. Başka bir şey de yazmadı. Amin. O tanzili kitaba kitap indirilmesine katem ediyor. Onu indiren Hazza Allah Gafurü'z-zünb günahları mağfiret edendir. Kabil-it-tevbe'leri de kabul buyurandır. Şedid-ül İqab da çok şiddetlidir diye bir mektup yazdım. Sen şunu itikam etmişsin, bunu işlemişsin demedi. Arkadan gelenlere sordu, dediler ki ya Ömer, ne olduğunu bilemiyoruz falan haftadan sonra bıçakla kesiliyor gibi huyundan verdim. Hazreti Ömer hasta hareket ediyordu onu hassasiyete sevk eden bir faktör vardı, ben esas ona dikkatinizi çekeceğim. Meseleyi fahşe etmeden meseleyi önleme, istikamete meseleyi fahşe etmeden ifade etme. Bir gün yanındaki Nezimi'yle veya İsa'yı ile gelirken, bazı yedek kulübeci içirler, üzü müsaresi mi içer, biz mi içer, koruk mu içer, yoksa hakikaten nefsine malum olmuş, o gece nefsine malum olmuş da şarap mı içer birisini görür. Gözüne kapının arasından iliştiği için hemen kapıdan içeriye dalılır. Adam karşısında Halife-i Rumi zemini görürse, hele Hz. Ömer gibi cemalin ve celalin kendisinden işlerken tecelli ettiği bir zatı görünce, mehabet ve mehafet karşısında iki müklüm olur. Hazreti Ömer nedir senin bu halinde? O da canını dışına takar, ona dedi ki, ya Ömer, ya neden senin bu halin? Müminlerin avarasını gözetliyorsun. Kur'an diyor ki, tecessüs yapmayın, çarşıttık etmeyin, halkın gizli şeylerini gözetlemeyin, sen beni mümin içine giriyorsun. Sahap ediyor ki, Ömer başına koydu, kendine beyl okuyarak de geldin. Durmadan ağlıyor, ya Ömer ne yaptın diyordu sen. Müminlerin kusurlarını araştırdın, ne yaptın diyordum. Mescid kapandı ve kimseye bir şey söylemedi. Ertesi gün adam mescide geldi. Bahar arka duruyordu. Uzun boyu kendisini görecek, çağıracak, halk arasında haşlayacak, ayıbını söyleyecek diyordu, kopuyordu. Mescitten içeriye girer girmez mektura dayaklarının daha çözüldü de çöküverdi. Ve Seyyidina Hazreti Ömer işaret etti ona. Aradan ne kadar zaman geçtik bilmiyorum. Yanına çağırdı kulağını eğildi şöyle dedim: Allah'a yemin ederim ki seni gördüğüm o manzarayı vallahi kimseye haber vermedim. O da getir kulağını ben de sana bir şey diyeyim. Ben de Allah'a yemin ederim ki sen beni gördüğün o dakikadan itibaren o zıkkımı ağzıma koymadın diyordu. Sanalıklar böylesine önleniyor. Sıhhatlı bir cemaat böylesine net ve ölülüyor. Fakat bu arada sürçmüş ve düşmüş, senle kalmış, Müslümanın haysiyetinin korunmasına da dikkat ediliyordu. İşte bu sıratı müstakimin ifadesiydi. Dine davet edenlere, Dini mübin-i İslam'a çağrıda bulunanlara, Kur'an-ı insanlara tavsiye edenlere, sahabinin yaşadığı bu gösteriyorum. İşe sırası müstakim anlayışı budur. İnsanların iç çamaşırlarını teşhir etmek değil, gizli yerlerde işledikleri günahları anlatmak değil ve bir Müslümanın baş aşağı yıkılmasıyla iftar etmek, övünmek, çok iyi oldu, düştü demek, ve bununla sevinmekteyiz, zira bunun nametliktir. Bir Müslüman, Müslümana yakışır diye bir ekkudur. Mümin kardeşinin düştüğünü duyunca, günah işlediğini duyunca onu tedresmeye çalışacak. Hemen onu korumaya geçecektir. Taberani bize şunu naklediyor, مَنْ رَدَّاً اِرْضِ اَخ۪يهِ بِالْغَيْبِمْ كَانَاًا اللّٰهِ اَقْقَنَنْ يَرُدَّهُ اَكْرْضِهِ اَوْرْضِيَا bir kimse mü'min kardeşinin ırzını burada korunsa, gözünü gelen hayır o işi yapmamış derse, Cenab-ı Hak korunmasına, mü'mine düşen vazife odur. Kusuru gördüğü zaman birkaç defa gözünü silecek, doğru istiyor mu diyecek, ve gözüyle gördüğü gibi ise şayet, Allah'ın bu kardeşimizin düştüğü şeye beni deyip, dua ve istifarda bulunacak. Aziz Müslümanlar, sudan havadan daha çok Kur'an'ın ahlakımız adına bize terkir ettiği şeylere ihtiyacımız vardır günümüzde. Kur'an'ın bize tavsiye buyurdu, Kur'an'ın bize teklif ettiği ahlakı ve anlayışı yaşamadıktan sonra, eski bir bezi dikerken, muttasız kopardığımız gibi yarayı ve yamayı genişlettiğimiz gibi, İçtimai hayatta sadece yarayı ve yamayı genişletmiş olacak. Memleketimizin sinasında kapküs gibi yetişen, bir şircime-i kalil, aziz ve Nacip bir milletin haysiyetiyle ve kaderiyle oynamaktadır.